Başlayalım Acivat. Nasılsın Karagöz'üm? Düşünceli gördüm seni. Yahu bizim kayınçoya kız bakıyoruz. Ama bir türlü dengi dengine bulamadık. Sizde rengi rengine bulun iki gözüm. <gülüyor> Çok komik acıvat Ben sana ciddi bir şey söylüyorum. Sen işi şakaya vuruyorsun. E, tamam Karagöz'üm affedersin. Seni biraz neşelendireyim dedim. Dökmüşsün de suratını. Gelelim söylediğine. Bu işler kısmet işi Karagöz'üm. Vakti zamanı gelmemiştir. Ben de öyle diyorum da kayınço acele ediyor. Hayır sonunda bu evlilik programlarına çıkacak diye korkuyorum. Aman karagözüm Allah korusun. Ben de öyle diyorum bu ne yahu. Bir camın arkasında görüyorsun. iki oraya gidip görüyorsun. Üç evleniyorsun. Maalesef efendim. Oysa iyice tanımadan etmeden sorup soruşturmadan yuva kurmamak lazım. Temeli sağlam çakmak lazım. O temel bizde herhalde pek sağlam çakılmıştır acimat. Neden efendim öyle dedin? Bizim kayınpeder kızını verene kadar akla karayı seçtirdi bana da o yüzden diyorum. Öyle mi Karagöz'üm? Bak bunu hiç bilmiyordum. Yeri gelmişken söyleyeyim de herkesin çektiğimi anlasın. Hadi anlat da dinleyelim Karagöz'üm. Kayınpeder ilk önce benim gücümü ölçmek için yağladı mağladı attı minderin ortasına yağlı güreş yapmaya. Hadi canım. Şaka yapıyorsun. Ya şaka değil acıbat gerçeğin ta kendisi. Allah Allah Allah Allah. Ee, yenmişsindir artık sen de yaşlı adamı. Yok Yahu baba idmanlı. Ben de ev kurma uğruna koşturmaktan üflesen düşecek durumdayım. Kaybettik tabii. Ee sonra. Sonra da elime verdi üç kuruşu. Bununla dedi, bununun şunun taksinin ödeyecek, evin yiyeceğini giyeceğini karşılayacak. Sonra da kenara para arttıracaksın. Of kara gözüm bu daha da zormuş. Öyle birader daha zordu. Eee ne yaptın? Gittim bakkala çakkala Allah'tan hatırımız geçiyor. Aldık ne lazımsa veresiye. <gülüyor> Diğer parayı da verdik takside. Elde kenara atacak para da kalmadı tabii. Gittik ahbaptan borç aldık. Çıktık kayınpederin karşısına. Sonuç efendim sonuç. Geçtik tabi sonra da aldı beni karşısına. Başladı sorular sormaya. Yok adı niye böyle de öyle değil, yok 32 dişin neden tam değil, neden benim fazla, tenin neden solgun diye sorular sordu bana. Hadi canım çileden çıktım çıkacağım. Yengen karşımda sakin ol deyip işaret ediyor. Ben onu görünce yelkenleri indiriyorum. Sonra bizim peder sabır testinden de geçtin. Verdim gitti demez mi? Ben bir yandan burnumdan soluyorum. Bir yandan da şaşkınlık yaşıyorum. Neyse kendime geldiğimde bir şükür çektim hacı Gerçekten de işin zor olmuş kara gözüm. Büyüklerimiz yaparmış öyle şeyler demek ki. Yok ben de aynısını yapacağım. Benim kızı bugün yarın istemeye gelirler. Her gün idman yapıp duruyorum ben de. Yapma birader. Senin kız daha ilkokula gitmiyor mu? Nereden baksan 15 tanesi senesi var. Ee ancak nasıl intikam alacağımı oradan hesapla sen. Aman Karagöz'üm ömürsün vallahi. Damat adaylarına Allah sabır versin. Versin versin lazım olacak. Efendim bugün Karagöz'ün anılarını dinledik. etkileri yad ettik. Olmuşsa bir kusurumuz hatamız sürçülisanımız... Affolat.